rızların izinde hazırlayan mutlu doğan seslendiren Mustafa Aygün Ebu Rafi radiyallahu anh Aslen Mısır'ın yerlilerinden yani Kıptilerden olan Ebu Rafi radiyallahu An Abbas bin Abdülmuttalib'in kölesiydi. Bedir Savaşı'ndan önce Hazreti Abbas'ın hanımı Ümmül Fazıl Lübabe ile birlikte Mekke'de Müslüman olsa da köle olması sebebiyle Medine'ye hicret edememişti. Bedir Savaşı'nda Mekke müşrikleri büyük bir bozguna uğramıştı. Zemzem kuyusunun yanında, Bedir Savaşı'nda uğradıkları yenilgiyi anlatan Ebu Sufyan, gökle yer arasında duran yağı atlara binmiş ve beyazlar giyinmiş adamlar tarafından bozguna uğratıldıklarını söyledi. Ebu Rafi, onların melekler olduğunu söyleyince Ebu Leheb tarafından dövüldü ve onun elinden ancak Ümmül Fazl'ın sayesinde kurtulabildi. Bedir'de esir alınan Efendisi Abbas'ın kurtuluş fidyesini Medine'ye götürdü. Bu olayın akabinde Abbas onu Allah Resulüne bağışladı. Ebu Rafi radıyallahu an Bedir'den sonra yapılan gazvelerin hepsinde Allah Resulünün yanında yer alıyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ancası Abbas'ın Müslüman olduğu müjdesini alınca Ebu Rafi'yi azat etti ve cariyesi Selma ile evlendirdi. Ebu Rafi ve Selma Hayber seferine birlikte iştirak ettiler. Selma Hicretin 8. yılında, zilhicce ayında Allah Resulü'nün oğlu İbrahim'in doğumunda ebelik yaptı. Ebu Rafi, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme bir oğlu dünyaya geldiğini müjdeleyince, Allah Resulü ona bir köle hediye etti. Umretül Kazaya gidilirken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Eus bin Haveli ile birlikte Ebu Rafi'yi önden amcası Abbas'a göndererek dul baldızı meymune ile kendisini evlendirmesini istedi. Bir görevi de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin eşyasını korumak olan Ebu Rafi, veda Hacında Mina dönüşü Muhassab'da Resulullah'ın çadırını kurdu. Resul-i Ekrem ve Fatih yaklaştığı sırada, bir gece yarısı ölülere mağfiret dilemek için baki mezarlığına giderken yanına Ebu Rafi'yi de aldı. Mekke'de bulunduğu yıllarda zemzem kuyusunun yanında ağaçtan su taşları oyan Ebu Rafi Medine'de de Allah Resulü'nün hanımlarına bazı eşyaları yapmıştı. Ebu Rafi radiyallahu anh daha sonraki yıllarda İslam ordusuyla birlikte Mısır'ın fethine katıldı. Ardında Rafi, Hasan ve Ubeydullah, Mutemir, Mughire, Ali ve Selma adlı altı çocuk bırakan Ebu Rafi, Kufede vefat etti. Zayıf bir fiziki yapıya sahip olan Ebu Rafi'nin uzun yıllar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yakın çevresinde bulunması ve aile fertlerine hizmet etmesi onun ilim ve fazilette üstünlük kazanmasını sağlamıştı. Ebu Rafi'nin hadis rivayetinde önemli bir yeri vardı. Ebu Rafi, başta Allah Resulü ve hanımları olmak üzere, Hz. Ebu Bekir, Abdullah bin Mesud ve Ebu Hureyre'den çoğu Allah Resulü'nün yakın çevresinde gördüğü olaylarla ilgili 68 hadis rivayet etti. İlme olan düşkünlüğü ve Allah Resulüne olan yakın ilgisi, o kadar fazlaydı ki, Abdullah bin Abbas ondan Allah Resulü'nün gündelik hayatta yaptıklarıyla ilgili sorular sorar ve aldığı bilgileri yazardı. Salatü selam, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun aziz ve pâk ailesini ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun.